Kun musliman wa billahi rajim Bismillahirrahmanirrahim İnne alhamdülillah, ve n ve n ve n-uguz min şurur anfusina ve min siyat egmalina, men yehdhi Allah, fala muzillala ve men yudil fala hadiila. Ve la Ve Muhammedan abduhu ve ve kardeşlerim. Sohbette normalde benim takılmış olduğum uslum dersi anlattıktan sonra konuyla ilgili kısa soru varsa soruları alırım. Ondan sonra benim hakkım olanda sizlere anlattıktan sonra acaba kardeşlerim bu dersler ne kadar istifade etmiş diyerekten de soru soracağım. O yüzden soru sorarken de kopya çekmek, arkadaşına söylemek yasaktır. Çünkü aleyhissalatü vesselam buyuruyor. Men gashjene feleyse minne kim bizi aldatırsa bizden değildir. Ancak kendi yazmış olduğu notları okuyabilir. Önündeki yazmış olduğu notları okuyabilir. Neticede sizler buraya muhakkak ki bir değişiklik olsun diye kardeşleri görmek için bir araya gelmek için geldik. Ama ailiyeten de ailenizi, işinizi, gücünüzü bırakaraktan buraya geldiniz. Bir şeyler öğrenmeye. Size... Aileniz yarın sorduğu zaman 3 gün ne yaptın İzmir'de, Gümüldür'de, kampta, seminerde ne öğrendin diye sorduklarında ne cevap vereceksin? O yüzden bu bilgileri eğer not edersen inşallah sana çok faydalı e, ve devam anlatabileceğin ipuçları yanında kalabilir. Dünkü sohbetimiz bir Müslüman gencin ve bir ümmetli Muhammed'in içindeki ferdin din anlayışı nasıl olmalıydı? Menhecini nasıl eğitmesi lazım? O konuda sohbet verdik. Bu sohbet aslında dört e, dersten oluşmaktadır. İlk birinci ders ise İslam'da kardeşliktir. Ancak bu dersi hocamız Ebu Emre Hoca yapacağından dolayı yarın inşallah böylelikle tamamlanmış olacak. İkinci ders ise bugünkü yapacağımız çok önemli bir konu. Çünkü kitap ve sünnetle amel eden, Hasreten Türkiye'mizdeki kardeşlerimizde bazılarında yanlış davranışlar görmekteyiz. Bu da yanlış davranışları düzeltmeleri için inşallah bu anlatacağımız konular kendilerine faydalı olacak. Konu nedir? Davâbü'l-fıkhiye fi't-taamul ma'al muhalife fi'l-mesaili'l-asliye ve'l-fer'iye. Ne demek? Yani bir fıkıh kuralı bir anlatacağız size burada. Her Müslümanın bilmesi gereken muhalifine karşı nasıl bir tavır takınacak, nasıl bir uslukta bulunacağını, isterse itikadi meselede olsun, isterse fıkıh bir meselede olsun, nasıl bir diyalog kurması gerektiğini, kitap ve sünnete göre nasıl emir olduğunu sizlere inşallah burada anlatmaya çalışacağız. Çünkü bugün ümmeti Muhammed bildiğiniz gibi en zor günlerini yaşamaktadır. Tarihe baktığımızda bu kadar zor bir gün Müslümanlar yaşamamış, bu kadar zayıf, bu kadar sözü geçmeyen, bu kadar parçalanmış, bu kadar husumet olan bir dönemde görmekteyiz. Ve bunun sebepleri de Sadece belirli bir konularda değil, hem itikadi zayıflıklar görüyoruz, hem siyasi zayıflık görüyoruz, hem ekonomik zayıflık görüyoruz, ahlaki zayıf zayıflık görüyoruz, içtimâi zayıflıklar görüyoruz. Yani ümmetin her dalında insanlar, Müslümanların insanlar arasında büyük bir zayıf olduklarını. Güçsüz olduklarını görüyoruz. Bu durumlar yetmemiş gibi bir de bölünmüş olmuşlar. Bu kadar problemler olduğu halde bir de ülkeler haline bölünmüşler. O ülkeler içinde yine fraksiyonlara bölünmüşler. O fraksiyonlardan yine gruplara bölünmüşler. O yüzden değerli kardeşim içten ve dıştan İslama zarar vermek isteyen insanların sadece işi kolaylaştırılmış ümmetin çünkü bazı nasıl husumuna karşı, muhalifine karşı, onunla düşünmeyen, aynı düşüncede olmayan Müslümana karşı takılmış olduğu uslub yanlış olduğundan dolayı. O yüzden konumuz kısacası farklı düşünen bir Müslümana karşı benim tavrım nasıl olmalı lazım? Ehli sünnet buna ne diyor? Çünkü buna ehli sünnet Fıkıh kurallarında kitaplarında beyan etmişler. Yani farklı düşünen insana, farklı itikatlı olan bir Müslümana, farklı amelde bulunan bir Müslümana ben bir ehli sünnet olarak, kitap ve sünnete mensup olan bir insan olarak nasıl bir muamele yapmam lazım? Bunu inşallah bugün burada anlatmaya çalışacağım. Önemli olan arkadaşlar şunu da bilmeniz lazım. Eskiden fırkaların hepsinin belli bir mantıkası vardı. Mezheplerin belli bir bölgesi vardı. Efendim Şiilerin bölgesi farklıydı, Övürlerin bölgesi farklıydı, diğer fırkanın bölgesi farklıydı. Ama bugün dünya globalleştikten dolayı, sınırlar kalktığından dolayı bugün sırf kitaplardan okumuş olduğumuz muhaliflere yüz yüze karşılaşıyoruz. Sırf kitaplardan duyduğumuz, sohbetlerden dinlemiş olduğumuz insanları, farklı düşünen insanları bugün aramızda görebiliyoruz ve o yüzden eskiden insanlar tanımadığı insanları sırf kitaplarını okuyaraktan onlara red verirlerdi. Yani okurdu bir kitabı derdi ki bu kitap Kur'an ve sünnete göre yanlıştır, eksiktir diyerekten hatalıdır diyerekten ne yapardı ona cevap yazardı. Ama bugün ise sırf kitabını adamın görmüyoruz adamla karşı karşıya geliyoruz. Böyle hallerde ne yapmamız lazım? Ve en önemlisi de değerli kardeşim, Böyle insanlarla bir araya geldiğimiz zaman ve o da kendi aramızda tartıştığımız zaman, ameli meselelerde tartıştığımız zaman nasıl bir uslub takınacağız? Bunu maalesef bugün çoğu kardeşimiz bilmiyor. Bilmediğinden dolayı da öyle bir problemlere düşüyor ki Müslümanlar daha çok zayıflıyor, Müslümanlar arasında kin ve husumet daha çok artıyor ve birliğe zarar veriliyor. O yüzden değerli kardeşim, sohbetime başlamadan önce Bilmeniz gerekir ki ümmetin içinde muhakkak ihtilaf olacak. İnsanlar farklı olduğunu bir kere bilmemiz lazım. Baba oğul bile farklı düşünüyorlar. Kadı koca bile bazen farklı görüşleri olabiliyor ve bu da bir doğal bir şeydir. Önemli olan bu ihtilaf anında nasıl bir karşılıklı muamelede bulunacağız? Nasıl bir uslu takılacağız? Budur önemli. Birbirimize kılıçları çekip birbirimize tekfir mi edeceğiz? Birbirimize Saldıracağız mı yoksa bunu Kur'an ve sünnetin ışığında uslubuyla muhalifimize karşı bir davranışta mı bulunacağız? O yüzden değerli kardeşim bu kuralları da alabilmemiz için nedir? Bilmemiz gereken mecburuz bu konuda da Kur'an ve sünnete müracaat etmeye. İhtilaf anında ihtilafı biz övmüyoruz ama ihtilafın olacağına inanıyoruz. Allah Azze ve Celle insanların hepsini tek tipli yaratmadığını biliyoruz. Oralara ayetlere geleceğim. O yüzden değerli kardeşim, ihtilaf olduğu zaman, isterse insan o Müslüman itikatta farklı düşünsün, isterse fıkıhta farklı serinle düşünsün, ona karşı nasıl bir uslukla konuşacağım, muamelatım onunla nasıl olacağım, bunu biz öğreneceğiz. Çünkü eğer böyle yaparsan, ehli sünnetin Müslümanca ümmetin birliği için çalışmış olursun, ama bu uslubun dışına çıkarsan, bil ki sünnetin dışına çıkmışsındır, bil ki bir fırkaya düşmüşsündür, bil ki ümmetin bütünlüğünü bozuyorsun. O yüzden değerli kardeşim, ilk müracaat edeceğimiz kaynaklara baktığımızda bu konuda Kur'an ve sünnettir. Muhakkak Kur'an ve sünnet bizim için asıl kaynaktır, bir de sahabe-i kiramın Anlamış olduğu Kur'an anlayışını da kendimize ölçü alıyoruz bu konu için. Ve bu konuda baktığımız zaman alimlerin kitabına en geniş, en detaylı bu konuda yazı yazan alimlere baktığımız zaman tarihte Şeyhül İslam İbn-i Teymi Rahimehullah'ı görüyoruz. O yüzden... Bu konuda da onun görüşlerinin çoğunu referans olarak alacağız. Çünkü getirmiş olduğu kuralların gerçekten Kur'an ve sünnete dayandırdığını ve Şeyhül İslam'ın çok bir özelliği vardır. İbn Teymi dediğimiz zaman böyle devam geçmememiz lazım. Çünkü gerçekten kendisinin büyük bir alim olduğunu zamanındaki insanlar ispatlamış, kabul etmişler ve ondan sonra gelen bütün alimler de onun büyük bir alim olduğunu bizlere zaten kitaplarında anlatıyorlar ve kendi eserlerinde de bunu görüyoruz. Şeyhül İslam'ın en büyük özelliklerinden birisi Kur'an'ı ezbere bilmesiydi. Yani alimliğin onu öz ayrı bir şey yapan onun Kur'an'ı ezbere bilmesiydi. Ama ezbere bilmesi derken yani sadece ayetleri ezberlemesi değildi. Yani hangi mesele olursa olsun. Ona sorulduğunda derhal Kur'an'dan bir cevap getirebilecek bir alimdi. Bugün nice hafızlar var Türkiye'mizde, nice hafızlar var ona desem bana zina ayetlerini say bakalım bilemez. Düşünmesi lazım, araştırması lazım. İşte şu meseleyle ilgili ayet getir dediğinde önce araştırması lazım, düşünmesi lazım. İbn-i ise özelliği rahim Allah'ın hangi mesele olursa olsun ilk getireceği hemencilik cevabı ayetten getirmesidir. Ve öyle bir istihlal ediyor ki, tamamen konuya da uygun bir şekilde yani alakası olmayan bir ayet getirmiyor, tamamen uygun bir şekilde getiriyor. Bu da onun ne kadar Kur'an'ı iyi bildiğini gösteriyor. Tefsir ilmine baktığımızda Kur'an'ı açıklamasına baktığımızda yine İslam'ın büyük bir alim olduğunu görüyoruz. Sadece bir kitabına baktığımız zaman İhlas kitabını okuduğunuz zaman İhlas suresini açıklayan tefsir kitabına baktığınız zaman o İhlas Suresini kocaman bir kitap halinde ne yapıyor? Tefsir etmiş. Bu da neyi gösteriyor? Bu insanın ne kadar büyük bir tefsir ilmine sahip olduğunu gösteriyor. Ve otta Sebbihisme Rabbikel Ala Suresini Baktığımız zaman onu en detaylı bir şekilde kitap haline getirmiş. Hadis ilmine baktığımızda İslam'ın yine de hadis ilminde de büyük bir alim olduğunu görüyoruz. Büyük bir muhaddis olduğunu görüyoruz. Hatta onun zamanında ve ondan sonra gelen alimler şu kuralı söylemişler. İbni Teymiye'nin hadis olarak kabul etmediği hadis, hadis değildir. İbn-i Teymi hadise hadis demiyorsa o bizim için hadis değildir direkten bir kural koymuşlar. Bu da gösteriyor ki kendisinin ne kadar büyük bir hadis alimi olduğuna. Fıkıhta zaten meşhur mecmuatül fetavası var. Yani fetavasına baktığımızda onarca ciltler halinde bir sürü fetvalar vermiş, fıkıh kuralları anlatmış, ne kadar büyük bir fakih alimi olduğunu da Yine Şeyhül İslam'ın öğrenmiş oluyoruz. Ve tarihte Arapça Arap dil edebiyatında, felsefede ve diğer dallarda da ilmi dallarda da kendisinin büyük bir alim olduğunu ispatladığından dolayı bu konuda da çok geniş eserler yazdığından dolayı o kuralları o eserlerinden de toplamaya çalıştık ki bizlere ehli sünnet olarak muhalifimize karşı farklı düşünen Müslümana karşı nasıl bir tavır takınacağımızı öğrenmek için. Ve birinci kuraldan başlıyoruz. Birinci kuraldan başlıyoruz ve dediğim gibi sonunda size soracağım. Kalkacak ismini söyleyecek. Nereden geldiğini ve sonra da cevap verecek. Hem böyle tanışmış da olacağız. Amacımız birbirimizi tanışmak. Çünkü ismini tanıdığınız zaman ben siz çoğunuzu tanımıyorum. Böylelikle isminizi söylediğiniz zaman, nereden geldiğinizi söylediğiniz zaman inşallah Böylelikle de sizi daha iyi tanımış olacağım ve sizin bölgenizde de olduğumuz zaman inşallah belki de sizleri ziyaret edebiliriz. Değerli kardeşlerim İbn-i Teymiye'nin ve diğer alimlerin Kur'an ve sünnetin çıkartmış oldukları ilk kural derler ki hasımınla isterse itikatta olsun isterse fıkhi bir meselede olsun ameli meselede olsun tartıştığın zaman ilk birinci kural ihlas olacak. Bu tartışmayı kimin için yapacaksın? İhlas için yapacaksın. Yani niyetini düzelteceksin. Ben bu adamla niye tartışıyorum? Bu Müslüman kardeşimle bu meseleyi hararetli bir şekilde niye tartışıyorum? Amacım ne? Amacım gerçekten Allah'ın rızası mı değil mi? Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki وَمَا أُمِّرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِس۪ينَ لَهُدِّينَ هُلَفَا Biz onlara ancak bütün amellerini... Ne olarak yapsınlar? ihlaslı bir şekilde yapmalarını emrettik buyuruyor. Öyle ise her amelin başı ihlastır. İhlassız olan amel geçersiz olacak. Aynı bir bedende ruhu yoksa, bir bedenin ruhu yoksa o amel geçersiz, kıymetsizdir o beden. Aynen amel de kıymetli olabilmesi için onun ruh ihlası olması lazım. Çünkü amelin ruhu ihlastır, Allah için olması lazım. O yüzden değerli kardeşim birinci madde neymiş? Niyetimizi düzeltmemiz lazım. İkinci kural ise ikinci kural ise tartışma esnasında çok önemli bu. Kendimizin sadece haklı olduğunu inancında olmayacağız. Sadece ben haklıyım, ben doğruyum inancında olmayacağız. Yani kendimizi temize çıkartmayacağız. Maalesef kardeşlerimiz tartışırken kendisinin temiz olduğunu ve öbürsünün çirkin olduğunu, yanlış olduğuna kanaat getirmiş ve bu da yanlıştır. Bizler her zaman suç payı ikimize de vereceğiz. Bende de suç olabilir. Benim anlatma uslubumda da, tavrımda da hata olur diye bunu kabul edeceğiz. Ama ben her şeyi doğru yaptım o kabul etmiyor demek bu haksızlık olabilir. O yüzden insan bir şeyi hasmıyla konuştuğu zaman, isterse itikatlı olsun dedik, isterse fıkhi meselede olsun, asla kendisinin yüzde yüz doğru ve mükemmel anlattığına inanmayacak. Kendisinde de hata yapabildiğini, belki kelimeleri doğru telaffuz etmediğini, sert söylediğini, yanlış aktardığına da o suç payını da kabul etmesi lazım. Yani asla sadece o suçlu dememesi lazım ve asla kendini örnek Görmek eğer kendini haklı görmek bu en büyük zulümdür alimler diyor. Yani ben tartışırken sırf benim haklı ve onda hiçbir hak payı yoktur demek o kişinin ne kadar zulüm olduğunu göstermektedir. O yüzden değerli kardeşim Suyuti, İmam Suyuti büyük bir alimlerdendir. Kendisi eşari alimlerden olduğundan dolayı da belli kitaplar yazmış ama Ehl-i Sünnet o kitaplardan çok muazzam bir şekilde faydalanmıştır. Ve İmam Suyuti biz severiz onun ilminden faydalanmaya çalışırız ve kendisi bir kural koymuştur bakın ve bu kural yanlıştır size örnek vereceğim sonra ehli sünnetin kuralını söyleyeceğim İmam Suyuti Usul fıkıh kitabında kural getirir der ki biz hasımımızla eşariler olarak nasıl tartışırız ve sonra size soracağım siz de böyle yapar mısınız diye ve çoğu kardeşimiz maalesef der evet bu, bu uslup doğrudur halbuki bu Kuran ve sünnete bu uslup yanlıştır ve size ayetle ispatlayacağız İmam Suyuti der ki: İza su'ilna an mezhebina eğer bize sorsalar mezhebimizi ve mezhebi muhalifina fi'l furu yani ameli meselelerde bizim mezhebimizi sorsalar ve muhalifimin mezhebimizi sorsalar ne cevap veririz? Deriz ki diyor: Yecib aleyna bize düşen cevap deriz ki enne en neceb bi enne mezhebuna savabun Yahtemilul hata Diyor ki İmam Suyuti, bizim mezhebimizi sorsalar ve hasmımızın mezhebini sorsalar, ameli meselelerde, bak itikadi meseleleri demiyorum, ameli meselelerde deriz ki bizim mezhebimiz doğrudur ama hata da içerebilir. Hata da olabilir. Ve muhalifimizin mezhebine geliriz de, ona geldiği zaman, أن يجب بأن مذهبنا سواء يحتمل الخطا ومذهب مخالفنا خطا يحتمل الصواب ancak bizim muhalifimizin mezhebi ise yanlıştır amelde ancak ihtimal de var doğru olabilir. bunu hangi bir kuralda kullanıyorlar? Ameli meselelerde. Diyor ki ameli meselelerde eğer birisiyle tartışırsam husumetimle bir Müslümanla tartışırsam onun mezhebi başka mezhep Derim ki benim mezhebim doğru ama mezhebimin vermiş olduğu hüküm yanlış olma ihtimali de var. Ama hasmımın mesebi yanlıştır. Ama ihtimal var doğru olduğuna. İhtimal var doğru olduğuna. Bu birinci bölüm. Niçin der biz bu kuralı koyduk? Çünkü biz der, alimler olarak deriz ki bir müştehit hata da eder, isabet de eder. O yüzden bu kural... Doğrudur. Yani bir insan hata da edebilir, isabet de edebileceğinden dolayı fıkhi meselelerde deriz ki bizim mezhebimiz doğrudur ama hata ihtimali de var. Muhalifimizin mezhebi ise yanlıştır ama doğru olma ihtimali de var ameli meselelerde. Ancak itikadi meseleye geçtiği zaman, itikadi meseleye geçtiği zaman deriz ki diyor, El Hakku ma nahnu alayhi hak doğruluk bizim bulunmuş olduğumuz üzeredir. Wal <gülüyor> Bahtilu ma alayhi husumuna ve batıl ise yanlış ise husumumuz olanın karşısındadır, onun tarafındadır demektedir. İtikadi meselelerde İmam Suyuti der ki, fıkıhta kullanmış olduğumuz kuralı kullanmayız demeyiz. Bizim hem itikadımız doğru ama hata ihtimali de vardır demeyiz. Deriz ki hepsi doğrudur itikatta. Çünkü hak bizdedir. Batıl ise karşı taraftadır. Bu görüş kural doğru mudur? Siz ne dersiniz? İtikatta o zaman ne dersiniz? İtikatta bu taraf söylesin. Sağlar demesin. Ön taraf desin. Biz deriz ki hayır bu kural yanlıştır. Birinci bölüm doğru söyledi. Fıkıhta ameli şeyde doğru söyledi. Bizim söylediğimiz doğrudur ama hata olma ihtimali de var. Ama itikatta da aynı kuralı söyleriz. Bizim itikadımız doğrudur ama hata da yapmış olabiliriz. Bunu açıkça dememiz lazım. Delil nedir? Kur'an-ı Kerim'de. Allah Azze ve Celle bize bunu öğretiyor. Ne diyor Bakara suresinde? Rabbena la tuha khidna in nasina au akta'na. Ey Allah'ım diyor sakın bize azap etme. Şayet biz bir şey unutmuşsak veyot da bir şeyi hatalı olarak söylemişsek. Bu kadar basit. O zaman niye bağırarak, çağırarak, yırtarak kendini yapıyorsun ki? O yüzden bir insan bir mesele anlattığı zaman hasmı isterse itikadlı olsun, isterse amelde olsun meselede diyebilirsin. Ben de hata edebilirim. Benim her söylediğim yüzde yüz doğru olamaz. Doğru anca Kur'an ve sünnettir. Sen Kur'anı sünneti belki ters anlatıyorsun, belki ters açıklıyorsun, bilmiyoruz ki. Yani her duyduğun doğru olacak diye bir kural yok ki. O yüzden bugün Müslümanlar arasına husumetin girmesinin sebebi, düşmanlığın yayılmasının sebebi, diyor ki benim her söylediğim doğrudur. Ya böyle bir şey yok ki, bu Kur'an'a ters. Allah Azze ve Celle, Müslümanlara, Allah'tan istiğfar etmelerini, ey Allah'ım bizleri bağışla, bizleri hesaba çekme, şayet biz unutarak ve hata ederek bir şey söylemişsek. Yani sen hata edeceğini, unutkan olduğunu Allah Azze ve Celle sana söylüyor. Ve ondan istiğfar isteyeceksin. O yüzden neden sen, hasmınla bir Müslümanla tartışırken kendini sadece doğru görüyorsun ve onu da tamamen yanlış görüyorsun. O yüzden bu da nedir? İnsan kendi nefsini haklı çıkartmaya çalışmaktır ve bu da yanlıştır. Haklı olan sadece Kur'an ve sünnettir. Senin söylediklerin doğru da olabilir yanlış da olabilir. Bunu kabul etmen lazım. Ama her şeyim benim doğrudur. Ben hata etmem dersen o zaman kendini sen peygamber melek seviyesine çıkartmış olursun. O yüzden diyeceksin hasbına, bak ben de hata edebilirim. Benim bu söylediklerim hepsi doğru olmayabilir. Ama gel Kur'an'da okuyalım. Ama gel sünnete bakalım dediğin zaman, o zaman ortalıktaki o diyalog, konuşma uslubu farklı olacak. Ama tehditvari, sen yanlışsın, ben doğruyum dersen, kardeşlik, İslam ümmetli birlik o zaman kalmayacak. Ve yine değerli kardeşim, üçüncü kurala geçiyorum. Üçüncü kurala geçiyorum. İbni Teymiye'nin ve diğer alimlerin getirmiş olduğu ehli Sünnet kuralları muhalife karşı nasıl bir ıı, uslupla konuşmamız gerektiğini isterse itikatte olsun isterse ameli meselelerde olsun diyor ki üçüncü kural ise hasmın sana bir şey doğru söylüyorsa onu da kabul edeceksin. Eğer sana o da haktan bir şey söylüyorsa demeyeceksin sen zaten şiisin. Sen her söylediğin yalandır demeyeceksin. Eğer o da sana haktan bir şey getiriyorsa kabul edeceksin. Evet diyeceksin. Burada doğru söyledin. Bunu kabul edeceksin. Çünkü değerli kardeşim bir insan diğer insanla tartışırken beş hal vardır. Bir insanla tartıştığın zaman insan beş hal üzeredir. Bir, ikisi de doğru konuşanlar. ikisi de doğru. İki, ikisi de yanlış. Üç, birisi doğru bir diğer yanlış. Dört nedir? Dört de birisi bir kısmı doğru konuştuğunun ama bir kısmı da yanlış yani hepsi doğru değil konuştuklarının bir kısmı doğru ve bir kısmı yanlış beşincisi ise başka şekil yok sadece bu dört çeşit vardır Hiçbir. İnsan, yani hiçbirisi şey değildir o yüzden değerli kardeşim konuşurken her zaman karşı tarafında haklı olma ihtimalini vereceksin ve eğer haklı bir şey söylüyorsa isterse sufi olsun isterse bir şii olsun ne olursa olsun onu ne yapacaksın? Kabul edeceksin, doğru diyeceksin. Bu konuda doğru söyledin, kabul ettin mi? Bir bakıyorsun husumetle arandaki diyalog hafiflemiş oluyor. Düşmanlık azalmış oluyor. Ama neyse zaten yanlışsın. Hadi lan oradan, hadi lan oradan dediğin zaman bu nedir? Ehli sünnetin kurallarına, fıkıh kurallarına karşı nedir? Hatadır. O yüzden ehli sünnet hiçbir zaman muhalifin hatasına sevinmemiştir biz ehl-i sünnet olarak eğer muhaliflerimiz bugün İslamoğlu efendim diğer cemaatler hata yapıyorsa biz bu hataya sevinmememiz lazım üzülmemiz lazım üzüntü duymamız lazım bu insanların Allah hakkında peygamber aleyhissalatü vesselam hakkında yanlış bilgilerle insanlara anlatmalarına sevinmememiz lazım hasmımızın hatalarıyla gurur duymamamız lazım mutlu olmamamız lazım tam tersine üzülmemiz lazım ve onlara onların arkasından dua edip hakka geri dönmelerini Kur'an ve sünnete dönmelerini arzulamamız lazım. Budur ehl sünnetin takılması gereken tavır. Ama bugün maalesef kardeşlerimiz tartışırken işte onlara gösterdim onları mahvettim, onları yok ettim diyerekten ne yapıyor? Yanlış davranışlarda bulunuyor ve bu da ümmetin arasında kin ve nefretin artmasına sebep oluyor. Aynı camide namaz kılıyorlar birbirine selam vermiyor. Aynı mekanda namaz kılıyorlar Bizim Almanya'da oldu bu. Çok üzüntülü bir olay. Benim e, aynı mahallede büyümüş olduğum bir can arkadaşım vardı. Babası yıllardır komünistti. Meşhur Karadenizli. Komünist bir adamdı. Ve Allah azze ve celle 20-30 yıl sonra adama hidayet verdi ve Müslüman oldu. Namazına başladı. Ve namazına başladı. Ve camiye gitti. Hacı hatta geldi. Hacdan sonra... Almanya'da bizim şehirdeki camiye gidiyor. Diyanet camisinde namazı kılarken abdesthaneye giriyor. Oraya da yıllardır onunla husumlu olan bir sağcı giriyor. O da abdest almaya giriyor camiye. Diyor ki ne haber lan komünist diyor. Aynen böyle demiş ona. O da demiş ki ben artık komünist değilim. Ben Müslümanım. Bana komüniste mi? Bunun üzerine demiş, sen hala komünistsin demiş. O da demiş komünist annendir. Böyle başlamış bu sefer. Bunun üzerine Ezan okunuyor. Millet ayırıyor, sakinleştiriyor. Ondan sonra namaz kılınıyor. Namaz kılındıktan sonra bizim arkadaşın babası bisiklete binip camiden eve gidecek. Giderken öbür o sağcı adam ne yapıyor? Araba ısına biniyor ve onu takip ediyor. Sonra bir mekana gelince arabasıyla psikoletinin üzerine gidip onu çiniyor. Çinedikten sonra arabadan iniyor, bıçağı çıkartıyor. Al sana komünist diyerekten 20 yerinden piçaklıyor onu. Anlatabiliyor mu? İşte bu ümmetin hali. Aynı camide namaz kılar. Beraberce amin derler. Beraberce semiyallahu li benhamid ederler. Allah kabul etsin derler. Ondan sonra birbirini bıçaklarlar. O yüzden sannetmek için de başınıza böyle şeyler gelmeyeceğini. Eğer konuşma uslubunu bilmeseniz, tavrınızı bilmeseniz nasıl hareket edeceğinizi, ümmetin hali bu. O yüzden öğrenmemiz lazım. Muhalifimize karşı nasıl konuşacağız, nasıl bir tavır yapacağız? Bunları öğrenip kendimizi eğitmemiz lazım. Eğer eğitirsek bu problemler, bu hastalıklar aramızdan kalkar. Ama bu hal üzere kalırsak, inan edin gökyüzünden sizi değiştirecek melekler inmeyecek. Sizlerin aklınızı yıkayıp başka bir insan haline getirecek olmayacak. O yüzden değerli kardeşim mecbursunuz kendinizi eğitmeye hasmıma karşı, din kardeşime karşı, farklı inanan Müslüman kardeşime karşı nasıl tavır takılmam lazım? Ve bütün cemaatler, bütün fırkalar, bütün Müslüman cemaatleri bu kuralları uygulasalar, aradaki çoğu problemler, husumetler inanın çok az, çok az bir seviyeye düşecek. Ve yine değerli kardeşim ııı e Dördüncü kurala geçiyoruz. Husumet anında farklı düşünen Müslüman kardeşimize, isterse itikadlı olsun, bakın Müslüman kardeşimiz diyoruz. İsterse itikadlı olsun, isterse ameli meselelerde olsun, ne yapacağız? Asla onunla tartışırken kendi nefsimizi yenmemiz için mücadele etmeyeceğiz. Yani onu yenmek için tartışmaya girmeyeceğiz. Çünkü bunu yapan ki varsa işte ben onu göstereceğim onu yok edeceğim, milletin önce rezil edeceğim diye niyetiyle tartışıyorsa, bilsin ki bu münafıklığın alametidir. Aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki dört haslet vardır. Kimde o varsa halis muhlis münafıktır diyor. Bir parçası varsa o zaman münafıklığın bir hasleti onda vardır. Onu kendinden gidermedikçe o ameli, onda o haslet beraber bulunacaktır. Meşhur olan bizim kardeşlerimiz üçünü tanıyorlar, dördünü unutmuşlar. Üçü herkes biliyor. Sorduğun zaman münafıklığın alameti üçtür der. Konuştuğu zaman yalan söyler. Söz verdiğinde sözünü tutmaz. Emanete ihanet eder. Bu meşhur olan üç tane şeydir. Ama hadis devam ediyor. Dördüncü şart da var. Nedir? Tartıştığı zaman öfkelenir. Tartıştığı zaman öfkelenir. Bakıyorsun kardeş tartışıyor, bağırıyor, çağırıyor, yürütüyor, kendini ellerini sıkıyor, öfkelenecek, böyle yapıyor. Ya kardeşim Allah için konuşmuyor musun? Sana ne oluyor kardeşim? Böyle bir tepki peygamberimiz yapmamış ki. Aleyhisselatü Vesselam konuşmada ne zaman böyle hareketlerde bulunmuş? Sahabe konuşurken kim böyle yapmış? Öyleyse bu münafıklık alametidir. Çünkü münafık kendi nefsinin her zaman zaferde üstün olmasını ister. Konuştuğu zaman diğerlerinin üstünde olmasını arzular ve bu da çok tehlikelidir. O yüzden değerli kardeşim bizler tartışırken Sadıklardan olmamız lazım, samimilerden olmamız lazım. Çünkü Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Ey iman edenler Allah'tan gerektiği şekilde sakınınız ve sadıklarla beraber olunuz. Sadıklar ne demektir? Yani ameli de, hedefi de Allah için olacak, samimi olacak ve bu işi yaparken de Asla bir kin ve nefret ve nefsini üstün çıkartmak için yapmaması lazım. Ama maalesef görüyoruz kardeşlerimiz tartışırken, isterse internette olsun, isterse camilerde olsun, isterse dergilerde olsun, isterse gazetelerde olsun, nerelerde olursa olsun, farklı yerlerde, farklı yerlerdeki tartışma uslumuna bakıyorsun, çok aşağı, çok kötü bir şekilde, düşmanca şekilde bunları görüyoruz. Ve yine değerli kardeşim, Beşinci kural ise bilmemiz gereken, öğrenmemiz gereken olay nedir? Kişi tartıştığı zaman bilmesi lazım ki ihtilafın, bir Allah'ın kuralı olduğunu, insanların farklı düşünmesi Allah azze ve celle'nin doğal bir tabi olarak yaratmış olduğunu bilmesi lazım. Çünkü Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'in Hud suresinin 118 ve 119 ayetinde buyurur ki: "Ve lev şe'a rabbuka lece'ala'n-nâse ümmeten Der ki: "Eğer Rabbin isteseydi İnsanları, hepsini tek bir ümmet yapardı. Yani tek tipli, tek inançlı, tek kelimeli insanlar yapardı. Ama Ama sizler hep ihtilaf üzere olacaksınız. Allah Azze ve Celle buyuruyor. İnsanlar ihtilaf üzere, farklı düşünceler üzere olacağını bildiriyor. İlle me rahime rabbuk Ancak Rabbinin merhamet etmiş oldukları, bağışlamış oldukları insanlar hariç, yani nefsini Kur'an'a ve sünnete teslim etmiş, hevasıyla gitmiyor, nefsinin maddi çıkarları için dinini yaşamıyor, sadece Allah Azze ve Celle'nin rızası için bunu uğraşıyorsa bu insan işte Allah Azze ve Celle'nin ayırt etmiş olduğu insanlardır. Ama ümmetin bugün birçoğu ihtilaf içindedir. Birbirleri arasında farklı görüşler de vardır, cemaatler haline bölünmüşlerdir. Ve bunun da doğal bir şey olduğunu önce bilmemiz lazım. O yüzden tepkimiz yaparken halkı böyle aşırı bir şekilde tepki yapmayacağız... En önemli hususlar neyse onları ilaç etmeye, tedavi etmeye başlayacağız. İnsanların efendim, en basit problemleriyle başlamayacağız. En büyük sıkıntıları, en büyük yanlışları nelerse ondan başlayacağız. O yüzden Peygamber aleyhissalatü vesselam davetine baktığımızda Peygamberimiz ilk yaptığı iş tevhiddir. Dememiştir. Önce şunlar bir oruç tutmayı öğrensin. Önce biz zekat vermeyi öğrensin, ondan sonra övür meselesi hele putlara devam tapsın dememiş. En büyük hastalıkla uğraşmış. En büyük hastalık nedir? Şirktir. O yüzden alimler şirki tanımlarken bir bataklık olarak tanımlıyorlar. Yani düşünün, etrafta sivri sinekler var. Sen bu sivri sinekleri öldürmek istiyorsun. Bataklığın yanında sivrisinekler her tarafa yuva kurmuşlar. Sen ne kadar sprey de sıksan, her türlü şekilde çalışsan o bataklığı kurutmadan o sinekler oradan gitmeyecek. O yüzden de insanlardaki hastalıkları temizlemek istiyorsan önce onlardaki o şirk belasını, şirk hastalığını temizlemen lazım. O yüzden değerli kardeşim husumet anında yapacağımız olay nedir? Kişi mecburdur. Tartışırken bilecek ki her zaman her yerde farklı insanlar var, farklı adetlerden, farklı bölgelerden gelen insanlar var ve böylelikle ihtilafın olması da doğal bir olduğunu bilmesi lazım ve ona göre tavrını, ona göre tepkisini de yapması lazım.